Rahman Kur'an'ı öğretti İnsanı yarattı Onu açıklamayı öğretti Güneş Ve ay Bir hesaba göre hareket etmektedir Bitkiler ve ağaçlar Secde ederler Göğü Allah yükseltti ve mizanı, dengeyi o koydu. Sakın dengeyi bozmayın. Ölçüyü adaletle tutun ve eksik tartmayın. Allah yeri canlılar için yaratmıştır. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı daneler ve hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Allah insanı pişmiş çamura benzeyen bir balçıktan yarattı. Cinleri öz ateşten yarattı. O halde Rabbinizin nimetlerinden Hangisini yalanlayabilirsiniz? O iki doğunun ve iki batının rabbidir. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İki denizi birbirine kavuşturmak üzere salı vermiştir. Aralarında bir engel vardır. Birbirlerine geçip karışmazlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? İkisinden de inci ve mercan çıkar. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Denizde yüce dağlar gibi yükselen gemiler de O'nundur. Öyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinizin zati zatı baki kalacak. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunan herkes Ondan ister. O, her an yaratma halindedir. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Ey insan ve cin! Sizin de hesabınızı ele alacağız. Hal bu iken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin çerçevesinden çıkıp gitmeye gücünüz yetiyorsa geçin gidin. Ancak büyük bir güçle çıkıp gidebilirsiniz. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Üzerinize ateşten alev ve duman gönderilir de birbirinizi kurtaramaz ve yardımlaşamazsınız. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Gök yarılıp da kızarmış yağ renginde gül gibi olduğu zaman Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İşte o gün... İnsana da cinede günahı sorulmaz mı? O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?